No radio. Aşkarim Pollard's enerini mi atacık? Sesli meram başlıyor. Radyodan herkese iyi akşamlar. Sesli Meram'dayız. Saatler 21.20'yi gösteriyor. Bugün bir gecikme oldu. E, çünkü konuklu yayınımız vardı. Dünya ile sohbetti. E, ona nazaran zaten anlatacaklarımı derleyip toparlayabilmek için de biraz vakti ihtiyacım vardı. Aslında iyi de oldu diye düşünmekte fayda var. Sesli Meram başlasın. Kimsenin değil kendimize ait olanı kendimiz için gerekli olanı konuşacağımız bir menzilde sözün teferruat adlı edildiği sıradanın meramının hiç kimseye duyurulmadığı hiç kimseye dair sözcüklerimizle aslında yaralandığımızı nasıl anlatabileceğimize düştüğümüz bir çabanın ortasında kimsesizliğin kimsesinde kendi sözcüklerimizi arıyoruz sesli meramda. Biraz önceki gibi tabii ki neşeli bir muhabbetin içerisinde değil tam arksine yaşadığımız çukurun aslında neye benzediğini de ulu orta görmeye çalıştığımız kadını erkeği LGBT'si kuiri e, Müslümanı Alevisi Hristiyanı Yahudisi vesairesi ve herkesi kapsayan yıkan ve yok eden bir yıldırının ortasındayken sözcüklerimizi nereden kurmalıyız tam da onun meramıyla hareket ediyor sesli meram bu akşam. Tam da onun meselesi üzerinden konuşmamız gerektiğini idrak etmek istiyor bu akşam Sestim Çünkü söz teferuata delildiğinde işte cumartesi günü yaşadığımız, cumartesi akşamı yaşadığımız o yıkımda olduğu gibi ismi tak, gerisi yalan, gerisi hikaye, gerisi bir bilinmezlik olan bir yapımın bile karşımızda nasıl bir cüretle çıka geldiğini hani belki bir noktaya kadar devletin de gözettiği hani bir Çevik Kuvvet Polisi olan bir zatın işte yazdığı gibi bizi burada diktiler sonra da katledildik falan gibi bir not paylaşıp sonra da hesabını kapattı. O işte karanlık gecede olduğu gibi 44 insanı kaybettik. Evet çokça sistemde eleştirdiğimiz ve bu insanların aslında bize karşıt olduğunu bildiğimiz polislerin de birer can taşıdığını ya da onları hani... Farklı görmekten ziyade işte onların da can olduğunu nihayetinde herkesin ortak olarak görebildiği ve aslında konuşmamız gerekenin her ne olduğunu ve nasıl bir cüretle nasıl bir istençle barışın elimizden çalındığında barışın elimizle çalındığında gözümüzün önünde çalındığında neyi dönüştüğünde ortaya çıkartan bir yıkımın ardından gel gelelim ne yaz tutulabildi ne yasa saygı gösterilebildi ne de o meseleye o yıkımın aslında neye dair bir şey olduğunu en azından şu ülkede, şu ortamda konuşma şansı söz konusu oldu. Gerçekliğimizi, gerçeklikte yaşadığımızı hepimizin hayatının üzerinde bir imha noktası olarak belirginleştiren ve bununla yol almaya çalışan ve faşizmle hepimizi terbiye edeceğini, yıldırıyla hepimizi bir hizada tutacağını idrak eden, Düşünen en azından devletinin yapa geldiği şey kırım, katliam ve daha fazlası oldu. Cizriyle İstanbul birbirine buldu yine. Ankara'da yaşananla Şırne'nin yerle bir edinmesi birbirine kavuştu tekrardan. Halep'te yaşatılan o hani drone görüntüsüyle beraber gösterilen Halep var ya yılların, asırların birbirini bildiği, birleştiği bir yer olan Halep'te gerçeklik. Gerçekten yaşama istenci nasıl çürütülüyse ise Türkiye'de de artık o şartlar o normlar yerleştiriliyor. Yavaş yavaş değil paldır küldür. Bir ömüre sığacak olan çürütme istenci artık haftalık bir mesele olarak hepimizin hayatında var ediliyor ve kimse bundan endişe etmiyor. Dünyayı nasıl boktanlaştırabiliriz, dünyayı nasıl çekinmez kılabiliriz, dünyada nasıl hayatımızı zehir edebiliriz, zemberek kılabiliriz, bunun peşinden koşan, bunun peşinde ilerleyen, bunun peşinde birbirinin gözlerini oymaya her an hazır ve nazır kitleler tıpkı o başkanlık sistematiği için hani katliam gecesi kalkıp kat, e, başkanlık sistemiyle ilgili mesaj atan Burhan Kuzu diye bir anayasa profesörün bir meczup var mesela. ...onun gibi kalkıp böyle olur olmadık yerde... ...böyle tepkimeler gösterenlerin zamanında... ...kahkahalar bitmezken... ...komediler bitmezken... ...ekranlarda bir dakika olsun yasa yer verilmezken... ...kendileri eyleyip kendileri gülerken... ...yıkımımız gerçek kılınıyor. biopolitika ya da sıradana kalan şey... bizati bu zaten. biopolitika ve biyopolitika meselesiyle beraber... ...ister tak olsun, ister işit olsun... ...ister bilmiyorum artık... PKK'den ayrışmış ya da PKK'nin kendi içerisindeki fedai eylemleri olsun, bir şeyler olsun. Bunların hepsini üst üste koyduğunda derin devletiydi, şu suydu, bu suydu, Sadat'ıydı en son 15 Temmuz akşamı ortaya çıkan. Ve hepsinin üzerine bir idare, bir yönetim, bir anlayışla beraber bunu, bu Biteviye yıkımı, Biteviye zapturaptı, Biteviye ölümü, Biteviye kırımı ve kini, kaşımaya, yaramaya, o, o yaraları kanatmak için uğraşmaya devam eden bir iktidar varken gel gelelim sıradanın sözünü kime nasıl anlatırsınız? Gel gelelim bir 24 saat bile yası kendine reva görmeden hainler, köpekler diye başlayıp devam eden sinkaflar ya da Velat Özdemir e, Velat soyadını hatırlamadım şu anda minibüs şoförü olan Velat için yazılmış olan hakare tamizliğin bini para Bini bedavaya yazılmış olan işte gebermiş ölmüş vesaire ve küfürler hepsini üst üste koyduğunda acı da yan yana duramayan bir ülkede sen herhangi bir şeyin sözünü nereden kurabilirsin sevgili dinleyen? Acıda bile yan yana durmayı kendine yakıştıramayan ve bunlarla beraber durmak yerine hani bir iki saat öncesinde İstiklal caddesi üzerinde ne küfürler ne kafirlerle yürümüş olan bir güruh vardı. Ve bunlara hiç kimse müdahale etmedi. Tam tersine barış deseydi eğer insanlar orada saldırılacaktı ama küfür ama kafir ama aklınıza gelebilecek her türlü şiddeti onayan onaylayan yapımlar ekranlardan İstiklal caddesine kadar taşarken hayat nerede kurulur? Anlatmaya çalıştığımız şey ya da sesli meram içerisinde duyduklarınızla beraber paylaştığımız şeyler bizati bu yıkım istencinin karşısında biz ne yapacağız kardeşim meselesidir. Biz neler yapabileceğiz ya da yapabilecek miyiz? Stimmende Welt, vereinigt euch. Radyo. Aşkarin Polortayner'ı miyacek? The eye of time. God is your loneliness where I could sleep for thousand years. Anlatmak istediğimiz ya da niye öfkelendiğimizi ortaya çıkartan belki de ses betikleri böylesiydi. Çünkü niye? Çünkü insanlar arasında artık bağların kopartıldığı ve hani bir tarafta kahkahalar yükselirken bir tarafta alelade laletai muhabbetler dönerken ya da Etrafa bakındığınızda, ana akım medyaya baktığınızda Hande Fırat gibi isimlerin kalkıp da hesap sorma cüretine düşüp vekillerden bir iradeden hesap sorma cüretine kalkabildiği bir menzilde onu bunu şunu bırakıp sadece işin arkasında HDP'den öfke duymak, öfke öfkeyi HDP'den çıkartmak için bir irade karşılığına bir iradenin ta kendisine Düşman olmayı tıpkı 100 yıl önceki Ermeni, Süryani, Rum, Yahudi ve vesaire olarak adlandırılan halklara karşı gerçekleştirilen o e, nispi değil, alelade değil, apaçık 25 senede oluşturulan şiddet iklimini yeniden kurgulayabilmek, yeniden var edebilmek ve bu memleketin 40 yılına mal olmuş olan ...o ölüm sarmalını bugün tekrardan icra edebilmek için... ...bulunan fırsattan istifade, o tak denen nalep geleceğe ...buna yamanarak, bir şeyler kurarak, bununla ilintileyerek... ...ya da pekikeye ilintileyerek ya da onların üzerinden... ...onların yaptığı şeyleri tekrardan halka doğrultarak... ...hayat hakkı çürütülüyor arkadaşım, bundan sinirleniyoruz. Ya da hayat hakkının artık ayaklar altına alınabilmesinin... Bunca kolay idrak edilebilip, bunca kolay pas edilebilmesi, bunun üzerinin çizilebilmesi. Ulan bir ömüre sığacak olan cüreti, bir ömre sığacak olan yıkımı biz sadece birkaç günde yaşıyoruz. Sadece birkaç günde 44 insanı gömüyoruz ve birbirimizin gırtlağını sarılmaya devam ediyoruz. Gel gelelim onlar kimdi, kaybettiğimiz nelerdi ya da nasıl bir şeydi buna dair hiçbir sorguya düşmüyoruz sayın dinleyen. Bırakalım onu, bırakalım bunu, bırakalım şunu. Kim yapmış, neler yapmış? Devletin gözünün önünde siz 400 kilo TNT ile arabanıza binip İstanbul'da gezinemezsiniz. 400 kilo TNT'yi olağanüstü hal denilen bir iklemin içerisindeyken ya da her taraf alelade değil artık olağanüstü halin menzilindeyken dört başı mamur değil, dört başında her köşesinde bir tane kolluk kuvveti bilmem nesi şusu busu varken... Siz onları gezdiremezsiniz arkadaşım. O araçla İstanbul'da bir trafiğe çıkamazsınız. Herhangi bir noktada birinin size çarpmayacağı ya da değmeyeceği söz konusu değil. Bir sürü komple teorileri kuruluyor. Gidenlerin hiçbirini geri getiremeyeceğiz. Gidenlerin, vay ki gidene, gidenlerin arkasından edilen işte o, o polis de bu bilmem neydi, bu şuydu, bu buydu derken o yıkımın Nasıl Cizir'de insanları bir bodrum katında, 3 tane binanın bodrum katında yaktığını unutacağız. Yahut da Şırney'i 10 bin tane binayı, 10 bin tane yerleşkeyi komple aşağıya indirip koskocaman bir kenti sıfırlamayı düşünmeyeceğiz. Çünkü sorgulamayacağız. HDP'lilere bela okumayı iyi biliyoruz. Evet güzel. Bir anarşist olarak HDP'yi savunmak derdim değil. HDP'nin sözü mühim olan. Ya da HDP ekseninde Kürt halkının ya da onlarla beraber hareket etmeye çalışan insanların meselesi problemimiz. Barışı konuşmaktan artık tamamıyla uzaktayız. Barışın üzerinin çizilmesini bunca kolay sineye çekebilirken nasıl yol alabiliriz? <gülüyor> Pardon. Barışın üzerinin bunca rahat çizilebilmesini önümüzün önünde gerçek kılınırken Hande Fırat gibi medya maymunlarının me maymun bir lafın gelişi medyada çalışanların kendine hala gazeteci addeden işte bilmem ne addedenlerin kalkıp parmak sallayarak muktedircilik oynamalarını ne yana koyabiliriz? Ana akım gazetelerin manşetlerinde ya da satır aralarında ya da sütunlarının kıyısına köşesine vurulmuş olan bu Kürtler de böyle bunlar zaten Ermeni tohumu bunlar bilmem ne diye yazanları ne yana koyabiliriz? Hepsini birleştirdiğinde zaten memleket satında kadına düşman, çocuğa düşman, düşünen insana düşman, düşünen hayvana düşman. Her şeye düşman olduğu gibi hayvan olduğumuz gerçekliğine de düşman. Her şeye düşman, her şeyin karşısında olan bir mefhum şekillendirilirken Allah'ınızı severseniz yarına nasıl çıkabileceğimizi ummuyorsunuz, Yarının ya da ne getirebileceğini düşünebiliyorsunuz. Böylesine 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi, 40 kişi kaybedilirken katledilirken ama eşit ama tak ama bilmem ne ama o ama bu 15 Temmuz'da devletin gözleri önünde neredeyse Erbaş'ın haberdar olduğu bir darbe girişiminden sonra katledilen insanlara dair tek bir cümle sarf edilmediği bir zamanda ya da o yıkım neden gerçekleşti de nasıl sonlandı bilinmez diye korunurken bir yıkım bitiyor, bir başkası başlıyor. Bir yıkım bitiyor, arkasına bir başkası başlıyor. Sözcüklerimiz niye sinirli? Sözcüklerimiz niye sesli olarak bağırtılı, çağırtılır? Çünkü artık kaybedeceğimiz insanlık meselesinde düşebileceğimiz bir eksi sınırı yok. Mogadishu, Yemen, Nijerya, ve bunların benzerinde paralelinde olan uzanlardaki hayat haklarının çalınmasının bir benzeri artık Türkiye'de son derece olan yılın 12 ayında sadece bir ay içerisinde zannedersem Eylül ayı içerisinde bir ay sadece bir kırım bir katliam ya da bir bombalı saldırı ya da bir, bir şey söz konusu olmuyor. Düşünebiliyor musunuz böylesi bir yoğunluğun içerisinde nerede hayatı bulabilirsiniz ya da hayat her ne demektir bunu düşünebilirsiniz. Hayata dair tek bir sorguyu böylesine çabuk bir biçimde içten içe yok eden bir uzamda. Hani Nilgün Marmara'nın yıllar öncesinden söylediği bir söz var. Nedir bir yılda göğün zamanı öyle kendiyken azıcık bir sevinç umudu ve yaşam dileğinden başkaca diye sorduğu bir uzamda. Böylesi bir zaman aralığında. Tek başımızayken açık söyleyelim. Onlu bunlu şunlu değiliz. Hepimiz tek başımızayız. Bu tek başımıza halimizin içerisindeyken. Söyleyin Allah'ın severseniz hayat her nedir? Her neyin meselesidir? Hiçbir kere sorgulayıp bir dakika olsun kenara çekip kendinizi sorguladınız mı? Meselemizdir. Anlatmaya çalıştığımızdır. Evet, No Radio'dayız ve devam edebildiğimiz kadarıyla sürdürüyoruz Amina'yı dinledik. Yuva Enfender ve Lady Belton, bir post-rock grubu Fantomas albümlerinin ismi. Ee, yayınlanan zamanın içerisinde de galiba biraz dinginliğe ihtiyacım var. Çok bağırdın dediler, çok bağırmadım. Aslında konuşmamız gerekenleri... Anlatmamız gerekenleri sadece sıkıştırmaya gayret ettim. Gelecek mesele aslında şimdi çürütülen bir edim. Hakikatte var edilen yıldırıyla soluk almamız neredeyse imkansız kılınıyor ki bunadır zaten bağırış çağrışta o sesleniş. Yok etmeyi onayan kaybedileni görmeyendir aynı zamanda. Şırneh ile Cizir, Cizir ile Farkin, Farkin ile Ankara nasıl aynıydiysa İstanbul'da o istedir Bundan unutmayın demekteyiz. Cumartesi akşamı İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleştiren o ikiz saldırıda sivillerin katledildiği bir mizansen olamayacak kadar açık yıkım, katliam. Birbirini takip eden ezber cümleleri bir kez olsun kenara bıraktığımızda anlatmak istediğimiz çürümenin gavurun elinden değil de ya da o işte ismi lazım değillerin elinden değil de o kaos bahsini mütemadiyen zikreden kan akacak başınıza gelecek var diye söyleyenlerin elleriyle göz yummalarıyla birlikte türetildiğine tanık yazıldık bir kez daha. Baz sağlığı bir şeyler için artık yeterli gelmiyor. Kötülüğün iktidarında, kötülerin birbirlerine eylediği bir uzamda hayat daim çürütülüyor. Yara kanarken, yaşatılan karanlık her yerdeyken, günü de geleceği de görebiliyor muyuz? Görebiliyor musunuz? Yaşıyor musunuz? Başımız sağ olsun. Yaşıyor musunuz? Hayatınız bunca rahat ...kürütülürken ya da bir duğan arasında sıkışıp kalmışken... ...böylesini açık bir biçimde yok edilmeye terk edilmişken... ...gerçekten yaşadığınızı hissediyor musunuz ya da yaşayabiliyor musunuz? Fark ettiğimiz şey ya da fark etmeye çalıştığımız şey... ...bir duraksız, neredeyse durduraksız ...hatta kesintisiz bir biçimde mahvetmeyi nasıl süreğen kıldığını... ...nasıl ortaya çıkarttığını, nasıl kendiliğinden idrak edilenin ötesine geçebilmeyi ve yok etmeyi bir an olsun kenara ötmeden ötelemeden özgürlükleri sınırlandırmayı, hayatı sınırlandırmayı insanları çürütmeyi, mahvetmeyi gerektiğinde katliamlarla onları hizada tutmayı eğleyen bunu düşünen, bununla, bu akılla hareket eden bir menzilde nereye varabiliriz ya da yolumuz her nereye ulaşır bununla dair bunun üzerinde sorgularımız eğer eksilmezse, buna dair sorgularımızı eğer tekrarlamazsak, buna dair konuşma bahsini bir kez olsun ötelersek ya da unutursak, nereye varacağımız son derece kesin değil mi sevgili dinleyen? Acıları kanatıp, onların üzerine yenilerini ekleyip, bir dolusunu şekillendirip, hani bugün işte siyasetin kanadını kırıp ve bununla hayatı zehirleyip, artık çürütüp, artık konuşulmayacak kılıp, yok etme gayreti söz konusuyken biz nereye varabiliriz sevgili dinleyen ya da bundan sonra bir hayat bahsinden söz konusu edebilir miyiz ya da bir hayat bahsini konuşabilir miyiz sevgili dinleyen meselemiz kaç dakika konuştuğumuz değil nereye anlattığımız değil içimiz yanıyor evet ama öfkemizi nereye kanalize edeceğimizi son derece iyi bilmeliyiz Öfkemizi küfürlerle, sinkaflarla birbirimizin arasındaki o bağları yerle yeksan etmek için kullanmamalıyız. Öfkemizi tam aksine devlet denilenin yani o yöneten kademesinin hani İçişleri Bakanı kalkıp diyor ya intikam, neyin intikamın? Önce bir dirliği sağlamak dururken, önce bir sağduyu çağrısı yapmak dururken, önce bir insanlar arasındaki kopan bağların artık hani lime lime olmuş bağların kopma noktasına gelmesinin önünü almak dururken, Giderek çürüyoruz. Giderek yok olmanın eşiğine doğru yollanıyoruz. Bunu hiç mi fark etmiyorsunuz? Bunun acısıyla nereye kadar yol alabilirsiniz? Nereye kadar yol alabileceğinizi zannetmektesiniz? Hiçbir kez olsun düşünebildiniz mi? Hiçbir kez olsun fark edip de sorgulayabildiniz mi? Galiba meselemizde anlatmak istediğimiz şey de bizatihi orada yatıyor. Gözümüzün önünde gerçek kılınanların arasında sadece bir işte çatılara uçmuş bedenler ya da yerlerden kazınan bedenler yok. Yarın bir gün bizim de başımıza gelebilecek bir şey var. Hani bugün işte Halep'te bitti mesela o işgal, o işte yağma, yıkım denemi ya da işte kurtuluşu artık ne demekse ne diye kurtulduğu ya da nasıl kurtulduğunu en azından bir kere görüntüleri baktığınızda bir kere seyrettiğinizde ar eden insan ufacık da olsa hani işte bırak Esad'ı bırak bilmem neyi bırak onu bırak buyurun. Orada yaşayanların hayatı sönümlendi. O hayatın sönümlenmesini bir başka eksende bugün işte Neşe Hoca Sabahleyin yazmıştı. Mesela Yugoslavia ekseniyle benzeş bir biçimde bu ülke yaşamaya çalışıyor ya da yaşatılmaya çalışılıyor. Evet şimdilik. Ha, Halep değiliz ama yavaş yavaş o istikamet değil. Evet şimdi Yugoslavya değiliz ya da Belgrad değiliz ama yavaş yavaş o istikamet şekillendiriliyor. Ve bugün susarsan bugün sineye çekersen bugün her şeye eyvallah dersen bugün ölümlere bu bunca sistematik yıkıma karşı el birliğiyle herkesce ortaklaşa barış demezsen yarın hayatımızın daha beter olacağını kestirmek bir öngörü değil. Hakikat yaşayabileceksek ya hep beraber ya hiçbirimiz bunun meseleydi sesli meram bu akşam geç başladık ama erken bitiriyoruz sevgili angel dikmeyi ve kendimize mektupları fazla geciktirmeyelim kulak verenleri şükranla folk depot bu akşamın vedası yaşamak için önce birbirimizi duymalıyız yaşayabilmek için birbirimize eleman son dip noktada değil İş işten geçmeden fark etmeliyiz orada mısınız duydunuz mu unutmayın Şeymtelenape, okey kaçtı. Sesli meram sona erdi. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.